seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sezin. Merhaba merhaba. Merhaba günaydın. Nasılsınız? Her şey mükemmel. <gülüyor> Çok birbirinden gelen bir ses oldu. Evet. ...derin derin evet... ...Türkiye'nin de giderek derinleştiği... ...söz konusu oldu... Evet, ...aynen öyle biz de derinden seslenmeye karar verdik... ...mikrofonlarımızda bir sorun var... ...yoksa sizden kaynaklanmıyor... ...kesinlikle... ...yani... Evet, ...giderek daha ciddileşip giderek daha... E, ...ne olacak... ...bu memleketin hali... ...düşüncelerine gömülmüyoruz... ...hiçbirimiz... ...evet... evet şimdi ...alıştık artık... ...ne konuşacağımız belli tabii... ...buyrunuz başlayınız... ...vallahi şimdi benim... ...birinci olarak konuşmak istediğim... ...çok üstünde durmak isteğim tabii bu... ...nükleer meselesi ve... ...Japonya ile... ...ilgili bu durum... ...ya yani şimdi nükleer santral konusu... ...zaten Türkiye'nin... ...sorguladığı bir konu değil... ...kamuoyunda yani en azından... ...göz önünde medyada... ...yer alan haberlerde vesaire... Ee, bu konu e, gündeme geldiğinde hiçbir sorgulama olmuyor Elbette ki insanlardan bunu sorgulayanlar var Nükleer enerjiyi destekleyen e, olabilir, olmayabilir e, arasında da, e, Çevre konusunda hassasiyet olanlar arasında da bu büyük bir tartışma e, Fakat bu tartışma kamuoyunun göz önünde cereyan etmiyor e, Çok kısıtlı belki bir çevreye ulaşabiliyor ancak Sadece bu konuyu kendine çok ciddi mesele edenlerin arasında kalıyor Konu. Halbuki aslında işte daha önce kaç defa konuştuk biz kendi aramızda. Ee, bütün aslında bölgeyi ilgilendiren bir durum. Türkiye'nin nükleer enerji ile ilgili çabaları. Bir de şimdi her şey bitti. <gülüyor> nükleer, santral vesaire bunları sanki çok iyi tartışmış gibi Türkiye. Bizim nükleer silah konusu çıktı. Ee, ve bunu da çok acıklı bir şekilde Japonya'dan öğrendik. Yani Japonya'da basın bunu konu ettiği için. Nasıl öğrendik bunu? Yani daha doğrusu hiçbirimiz hiç öğrenmiş de sayılmayız öğrenmiş aslında. de sayılmayız aslında. Bir detay olarak haberler arasında e, gömülü bir detay olarak kaldı. E, Başbakan Erdoğan'ın Japonya ziyaretinde işte e, sırasında Japonya medyasında bir tartışma başladı. Çünkü bir ortaya çıktı ki imzalanan nükleer E, santral anlaşmasında Türkiye'nin e, e, e, uranyum zenginleştirmesine ve plutonyum e, atık e, nükleer yakı e, şeylerden artık neyse o e, plutonyum ürü, kullanarak e, yani bütün bu işte teknoloji benim de çok hakim olduğum tabi ki belli oluyor herhalde bir teknoloji değil ama yıllardır İran'ın başını ağrıtan İran'ın bütün dünya tarafından dışlanmasına neden olan işte bu. Uranyum zenginleştirme. İran'da aynısını yapmaya çalışıyordu. Ondan sonra ve istimlikler işte atıklardan da plütonyum elde edilmesi e, ve yani bunun e, sebebi İran işte barışçıl amaçlarla biz nükleer e, enerjiye e, yaklaşıyoruz kesinlikle silah edinmek gibi bir derdimiz yok vesaire diye yıllardır bu bütün hani dünya ile en büyük tartışması aslında bu. Bir hani İslam cumhuriyeti vesaire olması değil yani. Asıl konu bu artık yıllardır. Ee, ve şimdi Türkiye tamamen aynı yoldan e, gidiyor. Yani e, ve Japonya'da medyada işte eee Asahi si, Simbun Simbun gazetesi var. Japonya'nın en çok e, satan, okunan gazetesi. Evet, 5 milyon filan tirajı var galiba. Evet, hep işte e, Japonya'ya giden e, medya mensupları işte bu tirajlara çok şaşırırlar. Japonya'da ne kadar çok gazete satılıyor Türkiye'de niye satılmıyor Belki de bu yüzden yani cevaplarını da almış oluyorlar Herhalde çünkü Japonya'daki gazeteler Haber yapıyor Biz de Japonya'daki gazetelerden Gerçekten haber ve yorum Yaptıkları için Bir dahi ben dahi açıp okudum İngilizce versiyonunu Gazetecinin Ve orada tabi ki çok sarstı beni şimdi, şimdi bunun Baş Yazılarından bir tanesi Ee, geçen günkü hakikaten sarsıldım çünkü sadece orada e, Türkiye'nin e, nükleer bir hani, e, santral sahibi olması nedir i̇şte bu nükleer enerji gerçekten nasıl bir şey nedir bunları sorgulayan bir yazı bir yandan da Türkiye'nin nükleer silah e, edinme potansiyelini sorgulayan bir yazı ve Türkiye'de olmayan ne tartışma varsa Japonya'da Türkiye ile ilişkin olarak var Ve bu e, tabii ki çok insanı yaralayan gerçekten hani bir şey. E, Entelektüel açıdan da yani yazıyı okuduğunuzda sarsılıyorsunuz. Türkiye'de bizim yorum diye önümüze boca edilen e, moloz mu diyeyim artık ne diyeyim yani hani çekinmeden de böyle diyeceğim. E, veya televizyonlarda ekranlardan yansıyan uzman görüşü falan filan diye saçmalıkların e, hep birbirinin a, aynı basma kalıp e, sayıklamaların diyeyim artık bu. E, Tersine hakikaten içinde düşünce olan bir yazı ve bu beni böyle bir derin sarsıntıya uğrattı. Evet, yani aslında Türkiye'de de bazen bazı nefes alabileceğiniz noktalar var bu karmaşa içerisinde, bu medyanın karmaşası içerisinde. Mesela bu konu nükleer silah tehlikesi ve Japonya'daki nükleer anlaşma konusu bir anette tartışılmıştı. Beyza Kural, Özgür Gürbüz'le tartışmıştı. Orada da aynı tehlikeden bahsediliyordu ama işte çok nadir kaynaklar bunlar. Bu karmaşa içerisinden bulabileceğiniz ve nefes alabileceğiniz can çok güzel bir noktaya parmak bastım <gülüyor> hakikaten çünkü benim hakikaten burada kastettiğim yaygın medya evet. merkez medya Kamuoyunun gözüne işte adetah su her tarafta tüşketye çok da televizyon seyreden de bil ki işte hani en en çok satan gazetelerin Falan listesine baktığımızda veya bütün gazetelerin aslında yazılı basında neredeyse listesine baktığımızda kim varsa ortada e, haberleri şöyle bir karıştırıldığında yani e, bütün Türkiye'ye ulaşabilen haberler diyelim e, genelde bu tip maalesef benim bahsettiğim gibi şeyler elbette ki bir an e, çok iyi örnek veriyor aynı zamanda açık radyo yani bizim pro, program değil. Siz de o kadar bir çaba gösteriyorsunuz ki ve i̇şte o kadar çok konu ediliyor ki açık radyoda hani gerçekten dert edilmesi gereken meseleler. Bunlar tabi bir çölde vaha gibi. Fakat işte bu merkez medyanın elindeki imkanlar ve kudret öyle başka bir şey ki ister istemez ve maalesef gene internet yasakları yeni geliyor biliyorsunuz artık hani onaylanmaması evet. gibi bir şeyden de bahsetmiyoruz yani <gülüyor> veyahut durdurabilecek herhangi bir e, yasal hiçbir şey yok yani Engel evet, yok. bunun artık yani Çin'in Çin ve İran'ın biraz önce sözünü ettiğimiz en çok internet özgürlükleri üzerinde evet. bir şey uygulayan ülkeler NST'yi yani saymıyorum tabi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumları ama ...internet üzerinde özgürlükleri şalla örten, en çok örten iki ülke mesela evet. e, gibi bir duruma, Çin'in bile daha gerisine düşme ihtimalinin çok etraflıca tartışıldığı bir döneme geldik. Şangay'a bile alınmama gibi bir durum söz konusu olabilir kadar artık va biz sizden özgürlük çiz diyebilirler hakikaten yani. ve bugünleri mumla arayacağımız hani bugün gerçekten aslında e, göreceli olarak bir özgürlük ortamında yaşıyormuşuz diyebildiğimiz bir noktaya gidiyoruz bu düşündürücü olan hani yıllarca şey vardı Türkiye İran olacak falan filan böyle kurafeler şeklinde Türkiye'nin İran olması daha çok internet yasakları işte gazetecilere uygulanan baskı, insan hakları ihlalleri ve en son bir de dünyayı bu nükleer hikayeyle karşısına alması <gülüyor> nükleer silah edinme çabasıyla olacağı benziyor ve tabi bunu hep beraber yani asıl yaşayanlar İran'ın halkı İran'daki e, o, kısıtlı yönetim çevresi değil acıları çekenler Peki bu ne diyor şeyde Asahi Shimbun'daki e, haberde özetle e, söylersen lütfen Bu, bu şimdi bu o, haberi okumayanlar için evet e, hakikaten te, aslında bir şey yapmak lazım e, e, Gazetenin e, yazılarından bir tanesi Yani bir editorial olarak yer almış ve orada e, yazı çok e, kibar, e, sakin fakat çok sert bir dille e, acilen harekete geçmek lazım bu konuda, e, siyaseten Hani bir şey yapmak lazım bu e, konuda. Bu imzalanan anlaşma Türkiye ile e, Japonya'nın başını ileride çok ciddi şekilde belaya sokabilir. E, çünkü eğer e, Türkiye'deki nükleer santralde herhangi bir kaza olursa bizim Fukushima'da yaşadığımız gibi e, bunun sorumlusu Japonya olacaktır. Ve burada da gazetenin verdiği mesaj şu dönüp de biz e, ondan sonra bu yönetimden e, e, Shinsu Abe yönetiminden dönüp hesap sorarız bunu buraya yazıyoruz. Eğer ki siz ileride e, Türkiye'deki bir kaza aldı vesaire biz bu yazıyı çıkarıp önünüze koyarız demek istiyor. E, ve hesap verebilirlik. Bu sözcük çok geçiyor e, başyazıdan. Öyle mi? Çok ilginç. Biz biraz <gülüyor> sonra belki de yani e, 140 Journalist programında da tam bunu da birazcık konu edinen bir ...Mombio yazısı üzerinde duracağız... hesap ...gazetecilerin hesap verme... E, ...hesap sorma ve verme... ...ükümlülüğü üzerine evet. evet, yani o hesap verebilirlik... ...ben de bir an sözlüğüm... ...bakayım neydi bu kelime, ne anlama geliyordu falan diye... ...nişündüm. <gülüyor> evet. Çok fazla... Ee, ...yaşamayınca ne olduğunu... Aslında şimdi bu, bu çok iyi oldu... ...bunu koyduğunu... Biz ...üzerinde durmamıştık dün... ...bize... Evet. E, fakat tabi bugün baktık sabah akşam Star Türkiye ve Yeni Şafak gazetelerinin baş yazıları da bu, bu konuya tahsis edilmiş. Biz de hesap sorarız diyorlar. <gülüyor> yani beklenebilecek. Bu bir şakaydı. Tabii, bu bir şakaydı fakat yani gerçek de olabilir. Şöyle bir durum var. E, geziye götürülen gazeteler belli. Hani Geziye, bu işte Başbakan'ın Japonya, işte Singapur ve işte Malezya turuna götürülenler belli. Ama diyelim ki başka diğer ana akım medyadan da götürülüyor olsaydı başka gazeteler, acaba haber ne kadar yapacaklardı ve bu durum ne kadar sorgulanıyor olacaktı? O konuda ciddi şüphelerim var. Ve işte bu nükleer teknolojinin Türkiye'nin başını açabileceği, dertler sorgulandıktan sonra bir de üstüne üstlük biz bu teknolojiyi e, nükleer enerji teknolojisini e, Türkiye gibi e, son decasını sarsıntılı bir coğrafyada bulunan politik olarak öbü gün ne olacağı belli olmayan e, ve ciddi sorunların yaşanabileceği bir ülkeye veriyoruz bir de üstüne üstük İşte bu e, uranyum zenginleştirme ve plutonyum elde etme bu e, Bir anlamda ehliyetlerini de ellerine teslim ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Ve e, e, iktidar ve muhalefet beraberce çalışarak bu durumu e, bir şekilde bir, bir kontrol altına almalı. E, ve e, sorumluluğu üstlenmeli. Yani bu sorumluluk çok ciddi bir sorumluluk. Ne yaptığınızın bilincinde misiniz? Bunu bir, bir seç çekmek, durdurmak lazım diye. yani Ve Türkiye'nin özellikle ısrarıyla... Uran'ın zenginleştirme maddesinin konduğu söyleniyor. Şimdi bunun karşılığında ne verildi? Bu da bir soru işareti. Japonya bunu herhalde Türkiye'ye hayır olsun Hilal-i Ahmer ruhuyla yapmıyor. Bunun karşılığında muhakkak bir şey alıyor Japonya'da Şinsu Abe yönetimi de. Onun için e, tabi bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ve ondan sonra işte Türkiye'den işte ne oluyor? Aa, e, şey, hem basın üstüne zaten gitmiyor. Çünkü çok üstü kapalı şekilde yer aldı bu. E, hani bir cümle içinde geçti sadece. Japonya'da bu konuda bir endişe var gibi. E, sadece Fadan... e, şeyin e, gerek Türkiye'nin gerekse de e, Erdoğan'ın eee iktidarın büyük prestijinden dolayı bir jest olarak yapılmış olamaz mı? İlla bir şey bir kain bir şey karşılığını da almış olabilir almak mı istiyorlar Japonlar yani? <gülüyor> Japonlar evet yani. Evet. Evet. Ay, hakikaten. Benim Bu bir arada... komple özür dilerim. Evet. Benim bir komple teorim var aslında. Ee, şöyle. E, bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene içerisinde e, Çinlilerden füze almıştık. Da doğrusu evet. füze ihalesi verilmişti ve Çinliler kazanmıştı. Bir NATO ülkesinin NATO üyesi olmayan bir ülkeden aldığı ilk silah sistemi olarak geçiyordu bu durum tarihe. Evet. Ee, ve bunun ardından da epey bir kıyamet kopmuştu. Çin Japonya'nın arası karışık şimdi bu kuzeydeki denizler yüzünden. Evet. Ee, hatta böyle adalar. Adalar yüzünden hatta bazen böyle orduları karşı karşıya gelebilecek durumda oluyor böyle çatışma çıkması an meselesi olarak görülüyordu geçtiğimiz iki sene boyunca. Şimdi Türkiye'de Japonya'dan bu sefer tank motoru almaya kalkmış. Şimdi evet. e, <gülüyor> evet, Çinlilerden da, füze doğru. Japonlardan tank motoru e, alıp böyle gayet hibrit bir ordu ortaya çıkarılacakmış Türkiye'de. Ama şimdi yani ikisini birden alıp nasıl kullanacağız? O da yani hangi saflar olacak? neresin Nasıl olacak bu işler gerçekten anlayamıyorum. Yani komple tören böyle anlaşılmazlık üzerine kurulu benim ama. Aslında ben sana söyleyeyim Çin'i barıştırmaya çalışıyor. Türkiye biraz dolaylı bir yöntem izliyor. Bir ondan silah bu bundan bir şey falan. <gülüyor> i̇tiraz, yani. i̇tiraz konusu orada değil yalnız. Altay. Altay. Daha Beobar daha Çin, evet. daha Çince'yi hatırlattığı için Japonlar ona itiraz ediyorlar. Bilmiyorum. Yoksa Altay hay. Silahı... Evet. evet. Şey, şey olabilirim peki. Siz e, olimpiyatları aldınız. Karşılığında bize nükleer e, şey verin. E, santral verin gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Var, sizi bombalayacağız diye. Şimdi tabii Japonya'nın o kadar çok ironi var ki olayda ya yani şimdi bütün bu 6 ay tankından orta mı dönmeyiz düşünüyor Türkiye bilmiyorum. Sonunda herhalde Türkiye'yi bir <gülüyor> postalayacaklar. Hepsinin dünya birleşerek Gobi Çölü'ne falan. Yani şimdi bu, bu mudur olay? Yani hani 6 ay bir işin içinde evet Güney Kore'yle de beraber çalışılıyor evet. bu tankta. Ondan sonra eee <gülüyor> O aynı zamanda işte şimdi şeyden Japonya'dan motor alınıyor vesaire. Yani hani bir şeker dükkanına girmiş çocuk ruhuyla Türkiye'ye hareket ediyor bu silah meselesinde. Bir heyecan var böyle yani daha alabiliriz? İşte gene havuzlu çıkartma gemisi konusu çok önemliydi. 2007'de en önemli bu sürekli e, gündemde olan askerileşmesi Türkiye'nin, Türkiye'nin askeri ruhuna örnek olarak gösterilen bir de havuzlu çıkartma gemisi almaya çalışıyor Türk Silahlı Kuvvetleri konusuydu fakat bu 7 yıl içinde aşağı yukarı 6 yıl içinde daha doğrusu gerçek oldu. Hayaldi gerçek oldu. Ve Türkiye'nin havuzu çıkartma gemisi ihalesinde işte gene 3 milyon dolar E, lık bir para e, 3 mi, milyar mı dolarlık bir para e, denize atıldı mı diyeyim artık ne diyeyim yani havuzlu çıkartma gemisi Türkiye'nin ne işine yarar nedir yani hani büyük ticari güç olacak Türkiye işte vesaire falan filan deniyor ama e, beni hiçbir mantık ikna edemiyor yani, yani Türkiye'nin niye ihtiyaç duyduğuna havuzlu çıkarma şey gemisi benim bildiğim kadarıyla bir işgal gemisi yani başka bir yere bir şekilde işgal edebileceğiniz ya da bir yere gidebileceğiniz e, Kuvvetlerinize götürüp oraya koyabileceğiniz bir şey. Ya bu yani işte, savunma amacıyla alınan bir şey değil. Evet evet ve e, aynen öyle. Ve bu işte Türkiye'nin e, uluslararası ticaretteki gücünü korumak ve işte var mı bilmiyorum o güç de, neyse. Yani bir yandan da ekonomik kriz geliyor diye bahsedip duruyor. Neyse işte var veya olacak diyelim. Neyse o güç e, için yani o e, uluslararası ticaret Falan. Ya hakikaten kendini bir e, nevi Amerika kompleksi mi yaşıyor Türkiye artık nedir yani bilmiyorum yani hani e, Amerika bunca bu kadar eleştiriliyor Türkiye'de bir yandan e, hükümet tarafından vesaire ama bir yandan da olunmak istenen herhalde öyle bir emperyal devlet bir yandan işte nükleer silahım da var. şey de var. işte deniz aşırı çıkartmalar yapabilecek filon da var. Ondan sonra füze savunmak sistemlerim de var. Yıldız savaşları adeta yapabilirim. herhalde gidilen nokta bu. Çin'le işte bu füze kalkanı hikayesi size vesaire savunma sistemi projesi de zaten o da 3 küsür milyar dolarlık bir şeydi. Ya bu milyar milyar dolarları ortaya koyduğumuzda Ve bu sadece en çok göze çarpan ihalelerden vesaire bahsediyoruz. sorgulanıyor ama bir şekilde bir övünç kaydağı olarak adeta medyada yer alıyor. Evet. Yani Şeyi de anladım galiba. Başbakanın baş danışmanlarından Yiğit Bulut Türkiye'yi emperyal bir ülke ama emperyalist olmayan bir ülke olarak nitelendiriyordu. Ben Ömer Madre'ye sordum burada bu ne demek diye. Şimdi siz söyledikten sonra anladım yani elinize bu tip kuvvetleri barındıracaksınız. Bir emperyalist ülke olmak için kuvvetleri barındıracaksınız ama saldırmayacaksınız. Ya da saldırmacınıza söz verdiğiniz zaman emperyal devlet oluyorsunuz. Valla Yiğit Bulut'un kendisi de söylediklerini anlıyor mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Veya düşünerek bir, bir hani Düşünce sonucu mu ortaya çıkıyor bu sözler? ne evet. nasıl üretiliyor o sözler bilmiyorum yani dünya bunu çözemez herhalde peki ee, sizin <gülüyor> suya ne diyorsun bu dendro dendrobium tayyip emine erdoğan adlı hibrit orkide orkide hibridinin e, evet. hediye edilmesi durumuna orada da mı bir çıkar ilişkisi var yani bir çiçek <gülüyor> valla dünya medeniyetinin bir çıkar ilişkisi var dünya medeniyetine işte bir Türk armağanı daha oldu böyle <gülüyor> <Öylece>. Evet. Bir <gülüyor> diyeyim artık ne diyeyim. Selçöy'den şey ve Mandela'ya da verilmiş evet. seçkin devlet adamlarına verilmiş. Japonya'dan tank, Singapur'dan orkide, Malizya'dan bakalım ne alacağız? Vallahi evet yani bu şey oldu. <gülüyor> Enteresan bir alışveriş sepeti şekilde devam ediyor. Tabi şimdi şey bu nükleer konusunda e, şunu not düşmek lazım. Türkiye aslında 1980'de bir anlaşma imzalamıştı. Bu nükleer silahların yayılmasının önleme anlaşması. Bu Non-Proliferation Treaty olarak geçen. E, fakat bu Türkiye'nin acaba gerçekten nükleer hayaller heveslerine ne kadar engel? Çünkü Türkiye son dönemde uluslararası camiayla da hani camiayla ilişkisi de bilinmiş. İşte bu Şangay işbirliği konusunda çok üstünde durduk zaten Türkiye'nin onun parçası olması vesaire ile ilgili. Ama bir adeta şuursuzluk halinde bir yandan da hem Türkiye dışındaki imajı Türkiye'nin çok önemli. Türkiye'si illa sevilsin ve çok böyle korkulsun ve önemselsin isteniyor. Fakat öte yandan bir de şey var yani uluslararası ilişkiler. Her neyse onlar bugünkü dünya çapındaki haliyle Türkiye bir yandan da onları adeta bozmak için elinden geleni de yapıyor. Üstünde zıplamak için kendi imajının kendi işte şimdiye kadar kurulmuş olan ilişkilerinin vesaire. Ve üstüne üstlük bir de dönüp Türkiye'deki komplo Türkiye'nin uluslararası başarılarından ötürü dünyanın çeşitli güçlerinin onu al aşağı etmeye çalıştığına gelip düğümleniyor. Ya bu hakikaten kendi halinden durumundan yaptıklarından bir haber olma hali tamamen. Belki bu, bu bu çok acıklı olan şey. Ve burada tabii ki tekrar hani demin söylemiştim o kadar çok ironik nokta var ki diye. Bir başka şey de ironik nokta Japonya'nın kendisinin aynı zamanda hani bütün bunları sorguluyor olmasını söylediği nükleer bir anlamda sadece Fukushima'dan çektikleri değil atom bombasının getirdiği e, bu e, kitle imha silahlarının e, getirdiği müthiş travmayı yaşamış olması. Evet, e, evet. bu ironinin doğruluyla olsa gerek artık yani. Artık doğru ve e, bunların hiçbiri maalesef Türkiye'ye yazmıyor. Türkiye hala işte aynı noktada yok Zekeriya Öz nereye tatile gitmiş gitmemiş ne kadar parasını nasıl ödemiş Ne ödememiş. Hani Zekeriya Öz'de benim hiçbir e, kendisi ilgin bilgim ve e, şeyim de yok yani hani bir e, özel sempati hiçbir zaman duymadım. Fakat e, İtalya'da da çok benzer şekilde Di Pietro'ya aynı şeyler yapılmıştı. Hani bu anlamda ben çok da e, e, Di Pietro'ya benzetiyor değilim Zekeri Aresi. Bence çok farklı kişilikler e, ve tiplemeler. Fakat orada e, şunu unutmamak lazım. Yani İtalya'da aynı e, bir anlamda magazinleşmeyi yaşadı. Temiz eller vaziyeti. Evet temiz eller vaziyetini aynısını yaşadı. İşte bu e, Türkiye'ye gelip giden e, ç, e, savcılar vesaire e, hepsiyle ilgili aynı şeyler yapıldı. Yani bu bir kahramanlaştırmaya gidip işte, a İtalya'daki e, e, savcılarla Türkiye'dekiler aynıdır, aynı şeyleri yaşamıştır, e, oradakiler şöyle iyi insanlardı, şöyle müthiş insanlardı, böyle kahramanlardı, Türkiye'dekiler de bunlardır demiyorum ben, yanlış anlaşılmasın. Fakat buradaki durum yani birebir aynı magazinleşme hikayesini yaşanıyor olması ve bu Türkiye'de hep dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz bu İtalya vurgusunda. E, İtalya çok şey kaybetti e, Türkiye'nin kaybedeceği çok çok çok daha fazla şey var Şimdi, çünkü bu HSYK düzenlemesine mesela baktığımızda bu tesadüfi bir düzenleme değil yani hukukçulardan bu bir hani artık e, devletin hani hukuk devletinin e, başındaki hukuku atalım devleti kalsın dedikleri kadar var olan bir şey. Ve bunlardan bazı şeylerden geri dönüşü de yok. İşin acıklı tarafı bir gelecekte, hani o gelecek ne kadar uzak bir gelecek bilmiyorum ama AKP bu yolda giderse dönüp dolaşıp kendini vuracak bütün bunlar aslında. Çünkü bir gün güç değişikliği olacak şu veya bu şekilde ve başa gelen şu an öngöremediğimiz bir aktör de olabilir. Bugün var olan muhalefet vesaireler şunlar bunlar değil. Bambaşka bir güç gelebilir ve bütün bu hukuki yapıyı, bütün bu e, bozulan, zaten iyice çarpıklaşan ve çöken düzeni AKP'nin en çok alerjine kullanıyor olabilir. Ama böyle bir korku da yok tabi dedik Evet, meclisi... En azından kendini tamamen bencilce bir çıkarcı bir korku dahi yok yani. AKP yalnız iki defa da meclisi toplayamamış. Yeter sayıyı 184 milletvekilini de bulamamış. Böyle de bir durumlar var. Yani farklı kulis sesleri de geliyor. Özellikle bu şeyle ilgili yargı organına yapılacak büyük uygulamalarla ilgili... ...yani yargı organını yürütmeye bağlayacak. Hem de bizzat Bozdağ'ın kardeşiyle beraber bunun başına getirilmesi konusunda büyük rahatsızlık olduğuna dair giderek büyüyen bir rahatsızlık olduğuna dair haberler de Kulisbad'ından geliyor. Bakalım biz orkidemizi koklamaya devam edelim. Koklamaya doyamayalım ve böylece bunu da bitirelim burada. <gülüyor> Bu çiçekle muhabbet iyi oldu çünkü biz kokudan durulamıyorduk hiçbir yerinde memnun. <gülüyor> evet böyle. Çiçekli bir şey oldu. Ben de size bir çiçek çizip yollayayım. Siz bana insan sava aracı yollamıştınız. Açık radyo olarak bir maket e, araç. Ben de size bir Ömer Madre ve Can Tombil e, orkidesi <gülüyor> figürü yapıp yollayayım bari. Dendrom, Dendrobium evet, canomer. De şey, yani hibrit <gülüyor> ne, ne olduğu bilinemiyor. Bil, bil, bil, bil, Neyse. Hibrit i̇nsan yiyen bitki falan olmasın. Oh, Amanın. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sayare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar